Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar şehir hayatının kuşların daha çabuk yaşlanmasına neden olduğunu ortaya koydu. Şehir hayatının kuşlardaki stresi arttırdığı, hormon seviyelerini değiştirdiği ve sinir sistemlerinde bozukluğa yol açtığı önceki araştırmalardan da biliniyordu. Science Biology Letters'de yayınlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre... Doğduklarında bağımsız olarak kentlerde yaşayan kuşların telomerleri yani hücrenin ve organizmaların yaşlanmasını tetikleyen kromozomların en uç kısmı kırsal bölgelerde yaşayan kuşlarınkinden %11 daha kısa. Science'ın haberine göre telomer kromozomların en uç kısımlarına verilen bir ad ve Leonard Hayflick tarafından ileri sürülen telomer teorisine göre telomer uzunluğu hücrelerin ve organizmaların yaşını gösteriyor. Şehirde ve kırsalda yaşayan civcivlerden aldıkları kan örneklerini karşılaştıran araştırmacılara göre kentlerde yaşayan kuşlarda erken yaşlanmayı tetikleyen en önemli neden stres. Araştırmacıların şehirlerdeki popülasyonun üzerlerinde stres yarattığı kuşların DNA'sının da zarar gördüğünü düşünüyor. Şehirlerde kuşları oluyorsa bütün bunlar herhalde bize de oluyordur diye insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yardımcısı Yüksel Coşkun Yürek Bolu merkeze Stol tipi ve Abant Tabiat Parkı mevkiisine ise küçük uçakların inerek park yapabileceği iki havalimanı projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Coşkun Yürek çalışmaların devam ettiği ve bunun için tarih verilemediğini söylüyor. Hürriyet'in haberine göre Coşkun Yürek Bolumuza düşündüğümüz Stol tipi bir havalimanının Sayın Başbakanımızın talimatı vardı. İnşallah onu da Bolu'muza kazandırmayı düşünüyoruz. Şu anda hem Altyapı Müdürlüğü hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hem de Devlet Hava Yolları Meydanları'dan arkadaşlarımız iki defa geldiler. Bolu'da inceleme yaptılar. Bir iki yer tespiti yapılmış ama biz daha iyi bir şekilde çalışın dedik. Önümüzdeki günlerde belediyemizle irtibata geçecekler ifadelerini kullandı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret eden Coşkun Yürek, Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada herkesin kullanabileceği tipi bir havalimanını Bolu'ya kazandırmanın en büyük arzularından bir tanesi olduğunu söylemiş George Küçükün Yürek ve şöyle devam etmiş. Yine hava parkı olarak kullanabileceğimiz Abant üzerindeki karayollarına ait bir yerimiz de hava trafiği için orada bir pist yapıp özellikle küçük uçakların inip kalkabileceği veya park edebileceği bir yer var planlarımız dahilinde. Tabii ki bunlar şu anda ham çalışmalar. Onun için tarih ve zaman veremiyoruz ama bunlar için önümüzdeki günlerde daha net ifadeler kullanacağız. Bakanlık olarak Bolu merkezde yapacağımız Stol tipi havalimanı ile Abant'ta yapacağımız ve küçük uçakların ineceği hava park alanı ile Bolu'muza iki tane havalimanı yapmayı planlıyoruz demiş Coşkun Yürek. Ancak yerel sevi toplum kuruluşlarının işe nasıl dahil edildiğini şu anda bilmiyoruz. Yine tepeden inme kararlar gibi duruyor. Çeşme'de kurulum çalışmaları süren RES projesine karşı yurttaşlar tarafından başlatılan hukuki mücadele sonuçlandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi ilk olarak ÇED raporuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından raporun iptaline karar verdi. İzmir'in Çeşme ilçesinde sit alanı olan Germiyan Mahallesi'nde geçen yıl kurulmaya çalışılan Rüzgar Enerji Santrali projesine karşı yurttaşlar, ekolojistler hukuk mücadelesi başlatmıştı. Proje için verilen ÇED gerekli değildir raporunun iptali mahalle sakinleri tarafından dava konusu edilmiştir. Res projesini yapan firmanın itirazını da değerlendirmiş 4. İdari Mahkemesi son kararında ÇED gerekli değildir raporunu iptal etmiş. Yani öte yandan bölgeye res yapılmasına izin veren idari işlemi iptal için açılan diğer davada hukuki sürecin devam ettiği söyleniyor. Bu karar tabii ki süreci geciktirecek. Yeni bir bu sefer ÇED Yapılması gerekecek ancak engelleyebilecek mi bunu birlikte göreceğiz. Siyasi bir komedi mi, trajedi mi desek? Büyükçekmece de sahne alıyor. Sahile yakın 30 bin metrekare yeşil alanda belediyenin otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapmak istediği ancak çevrecilerin direnişine sahne olan Albatros Parkına turizm ve konut yapılmasının önünü açan imar planları onaylandı. Albatros Parkı'ndaki ağaçlar güvenliğe tehdit denilerek katledilmişti. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin talebiyle yapılan imar değişikliği teklifi geçtiğimiz yılda İBB meclisine gelmiş ancak onaylanmamıştı. Haziran ayı meclis gündemine yeniden getirilen planlarda %40 olan konut alanı %60'a çıkarılarak %60 olan turizm alanı ise %40'a düşürüldü. Turizm ve konut alanı oranında yapılan değişiklikle CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin istediği plan değişikliği. Bu sefer CHP'li 3 üye Hüseyin Sağ, Esin Hacıalioğlu, Ferhat Ferhat Epözdemir, itirazına sahne oldu. İtirazı şaşırmış AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan, Büyükçekmeci Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün'le daha önce görüştüklerini ve CHP ile ortak hareket ederek talebin oy birliğiyle geçmesi konusunda istişarede bulunduklarını söylemiş. CHP grubuna dönen başalansa toplantı öncesinde bu raporun oy birliğiyle kabul edilmesi yönünde gruplar anlaşmıştı. Şimdi neden karşı çıkılıyor diyerek açıklama istemiş. CHP grup sözcüsü Tonguç Çoban da biz dosyaya evet oyu vermemiz konusunda grup kararımız var. Hiçbir itilaf yoktu. Red oyu veren üyelerin kendi takdirdir diyerek yanıt vermiş. Dosya CHP'li üyeler Hüseyin Sağ Esin Hacı Alioğlu, Ferhat Ep Özdemir'in ne rağmen oy çokluğuyla kabul edilmiş. Bir park daha rezidans alışveriş merkezine dönüşüyor. Aybatros mevkinde ağaçların kesilmesiyle başlayan gerilim kamuoyunda yer almıştı. Polis zabıtı arasında arbede. Yaşanmıştı, Hatta eylemciler gözaltına alınmıştı. CHP milletvekilleri de bu eylemcilere destek vermişti. Üstelik Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü çağlayan Gürsel Albatros Parkı'nda kesilen ağaçlar için usuruk ağacı olarak bilinen istiracı ağaçların yayılması nedeniyle kriminal olaylar oluyor. Bu bölgenin güvenliği tehdit ediliyordu iddiasında bulunmuştu. Rezidans ve alışverişlerden uzak yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle. Müzik